Bugün stüdyoda konuğum, daha önce de aslında konuk ettiğim belki bazı dinleyicilerinizin tanıdığı Yağmur Böreği Konvivium'u lideri Ayfer Yavi. Hoş geldin Ayfer. Hoş bulduk. Selam. Yağmur Böreği Konvivium'u deyince bazı dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Bir Slow evet. Food Konvivium'u yağmur böreği. Evet. İstersen yine bilmeyen dinleyicilerimiz için Slow Food'un ne olduğu konusunda bize açıklama yapabilir misin? Ne yapıyor Slow Food Tabii, amacı? Şimdi sonra da belki Türkiye'deki hareketlerden evet. bahsedebilirsin. <gülüyor> tamam. Şimdi Slow Food İtalya'da yapılanmış bir hareket. İşte 1986'larda Carlo Petrini e, gazeteci ve sosyolog e, liderimiz, e, başkanımız e, ve direkt zaten e, tek tipleşmeye e, giden bir e, gıdanın, e, McDonald's'ların kurulması ve tek hı hı. giden gıdanın giden gıdaya karşı bir hareket olarak başlamış. Hı. Hani kelime anlamıyla bu yavaş yemek falan ama aslında hı hı. felsefe çok büyük. Koskocaman bir şemsiye altında işte yemek kültüründen başlayarak korunması gereken ziraat, biyoçeşitliliğe kadar, tarıma kadar, toprağa kadar, tohuma kadar. Bu bir zincir. Tabii tabii hı hı. koskocaman bir zincir ve bu da koskocaman bir şemsiyenin altında toplanıyor. Aslında felsefe bu. Hı hı. Türkiye'deki hareket de 2007'lerde başladı. Hı hı. E, aşağı yukarı şu anda sayısı sanıyorum 18-19 olan bizim convivium dediğimiz... O birlik... ulaştı mı 18-19'u? Evet evet u. tabii tabii 18-19 farklı 19, illerde farklı illerde evet farklı bölgelerde bütün Anadolu'da serpelenmiş durumda. Convivium tam olarak ne? Birlikte Çok yaşamak birlikte yaşamak İtalyanca bir kelime birlikte yaşamak anlamına geliyor ama biz ben özellikle onu birlik olarak ıı, değiştirmeyi ya da kullanmayı hı. tercih ediyorum. Yağmur Böreği Birliği diyorum. Hı -hı. Yağmur Böreği de nereden geliyor? Aslında Açık Hı -hı. Radyo ile çok paralel. İlk Yağmur Böreği ismi Açık Radyo'daki yemek programımın ismiydi. <gülüyor> 2007'de yine <gülüyor> e, Evet bu çok programı güzel. yaparken Carlo Petrini de ilk defa Türkiye'ye gelmişti e, ve onunla da bir röportaj yapmıştım. Hı hı. Zaten e, en sıkışmamız ve işte kalbimizin de ortak attığını anlamam <gülüyor> e, kahramanımı buldum demem de biraz açık radyonun da e, katkısı, katkısı var, var katkısı hı. var evet. <gülüyor> Yağmur böreği ismi nereden geliyor yağmur peki? Yağmur böreği ismi aslında geleneksel bir börek ismi bu. Hı -hı. Ee, hani acaba içine yağmur suyu mu konuyor falan gibi böyle çok çekinceli sorular <gülüyor> geliyor ama e, yağmur böreği evet geleneksel bir yemek biz mübadil bir aileyiz. İşte Dedem Hı -hı. Selanik göçmeni, e, Çorlu civarına yerleşmiş. İşte Rumlardan kalan şeyler de. Yani bildik, Tarım... hikayeler, bildik hikayeler çoğumuzun. Bildik hikayeler evet. evet. Şekilde. Ee, i̇şte Anadolu'da hala günümüzde devam eden tabii yağmur duaları var. Evet. Yağmur dualarının son. Sonunda işte dua eden kişilerin dualarının kabul edilmesi adına pişirilen aslında pişiye de benzeyen saç üzerinde pişen bir hayır böreği, yağmur hmm. böreği. Yani birliği de bir şekilde evet. davet eden bir börek. Evet, evet, Hı -hı. evet. Ve hayır için dağıtılan da bir börek. Hani hem bizim aileyle hem de slow food'un felsefesiyle çok örtüştüğü için ben de yağmur böreği ismini aynı zamanda Comvivia'da verdim. Evet gerçekten çok güzel örtüşüyor bu evet, isim evet. felsefesiyle Slow Food'un. Peki e, şimdi e, önümüzdeki günlerde e, Tarra Madre günü e, kutlanacak İslam'da ama aslında bu günlerde de kutlanıyor değil mi? Bir Tarra Madre'nin e, ne olduğunu istersen e, bir şekilde söyleyebilirsen. Ter, e, toprak Ana. Evet. Ana. Madre'nin tam çevirisi. Tam çevirisi. E, Slow Food camiasında kut ...kullanan, her yıl kutlanan... ...bir etkinlik Terramadre uh -huh. günü. Evet. İstanbul'da da sizin yapacağınız... ...önümüzdeki günlerde 10 Aralık'ta yapacağınız... ...bir etkinlikle siz de Terramadre evet. gününü... ...kutlayacaksınız. Hem Terramadre'den... ...bütün dünyada nasıl kutlandığından... ...hem de İstanbul'daki etkinlikten bahsedebilir misin? Tabii. Terramadre işte... ...kelime anlamı toprak ana demek. Aslında toprağa ve toprağa emeği... ...geçen... herkesin ...herkese saygı... ...adına ilan edilmiş bir gün... Bugünün içinde tabii ki hani hem toprağa saygı hem ürüne saygı, mutfağa saygı, geleneksel, somut olmayan kültürel mirasımıza saygı hı hı. ve gelecek nesillere de bunun aktarılması adına oluşturulmuş bir gün. 10 Aralık tek gün olarak kullanılsa da bütün dünyada hı hı. Slow Food'a slow food bağlı olan bütün konviviyumlarda herkesin, Katıldığı ve etkinlik düzenlediği bir gün ama biz bunu birkaç güne tabii şeyimize göre uygunluğumuza göre birkaç güne yayıyoruz. Hı hı. Bizim etkinliğimiz 10 Aralık ve 11 Aralık'ta iki gün. İki gün, i̇ki gün, gün üst üste hı. üç etkinlik yapıyoruz bu sene. Neler yapacaksınız? Şimdi üçüncü senemiz aslında hı. Toprak Ana günü. Geçen seneki'nin bir tanesine katılmıştım. katılmıştım. Çok da lezzetli evet, yemekler evet, yemiştik, evet. çok güzel sohbetler olmuştu evet, gerçekten. Çok güzeldi. İnşallah bu se yani sanıyorum Pazartesi günkü de güzel olacak. Şimdi ben ilk birinci toplantıyı mübadeleyle bu topraklara gelenlerin yemeklerine ayırmıştım. Açık Masa toplantısı gibi bir ismi var bunun. Herkes yani konvim üye olanlar yemekler getiriyorlar ama mübadele ile gelen anneannelerin, ninelerin, işte halaların, büyükannelerin yemekleri ve onlardan kalan tariflerle yapılmış yemekler sunuluyor masada. Hı hı. Hepimiz bir masa etrafında toplanıyoruz, anıları paylaşıyoruz, tarifleri paylaşıyoruz ve onları yad ediyoruz. Evet. Böylece aslında hem unutulmamış oluyor, bir kez daha tekrarlanmış oluyor, hem evet. paylaşılmış oluyor. Aslında evet. çoğaltılıyor. Çoğaltılıyor. Biraz oluyor, tabi. İkincisi de. Kuzeyden göçle gelenlerdi, hmm. işte Kafkaslardan, Kafkaslardan gelenler, Çerkezler, Tatarlar, Türkmenler, e, aklına gelebilen bütün abazalar onları kutladık hmm. geçen sene. Bu senede Güneyden göçle gelenler, Güney-Güneydoğu'dan göçle gelenlerin yemekleriyle Toprak Ana Günü'nü kutlayacağız. Hmm. İran'dan, Suriye'den, Irak'tan, e, Lübnan'dan. E, Gelenler, göç edenler, güneye, güneydoğu'ya yerleşenler ve iki kültür arasında gelenlerin getirdikleri bu coğrafyada bu bulduklarıyla nasıl kaynaşmış, neler ortaya çıkmış onları konuşacağız. Bir de konuğumuz var hmm. Aylin Öneytan Ankara Convivium. Liderimiz biliyorsun. Yeni evet. bir kitabı çıktı Gaziantep üzerine. Evet, çok merak ediyorum. Güneşin ee, ve Ateşin Tadı evet. diye. Çok güzel bir isim var gerçekten. Evet, ismi Kitabım. de çok güzel. Lütfetti sağ olsun geliyor. Hı hı. O da bizle bütün bu iki kültür arasındaki etkileşimi. O coğrafyadaki çalışmalarını kitap nasıl ortaya çıktı kitaptaki tarifler üzerinden oraya bizim getireceğimiz yemeklerle kitaptaki tarifler ne kadar örtüştü örtüşmedi neler var içeriğinde. Onun yanı sıra da her e, yemeğini getiren kendine ait anıları yine paylaşacak hı hı. dededen aileden kalma anıları. Bir de süryani şarapları tadımı yapacağız. Yine Oo. Mardin Midyat Hı -hı. E, civarından. E, Sihul idi galiba isimleri. Şu anda tam anımsayamadım ama e, bir şarapçı... E, Arkadaşlar bizle olacaklar. Bize hı hı. tadım yaptıracaklar Mardin dolayından. Evet. E, Midyat'ta yetiştirdikleri yüzümlerden. E, bu da güzel bir herhalde sürpriz olacak evet. gelen herkese. E, nerede ve saat kaçta olacak bu etkinlik? E, Çekül Vakfı'nda, Beyoğlu'nda Çekül Vakfı'nda e, olacak etkinlik e, 19'da başlıyor. Hı hı. 10 Aralık pazartesi 19'da başlıyor etkinliğimiz. Peki buradan bir duyuru yapabilir miyiz? Yani katılmak isteyenler tabii, yemekleriyle tabii, tabii. gelebilir. Tabii. Yemekleri... Tabii. Evet. hikayeleriyle Çok bir şekilde oluruz, katılabilirler diye. Böylece tabii. hani çoğalmış olur bu hikayelerde söylediğin gibi. Bir de ayrıca 11'inde bir Evet Etkinlik Aa, şeyi atladım aynı gece bir de hı hı. göçmen dayanışma ağı mutfağı var biliyorsun tarla başında. Evet çok evet. güzel bir oluşum da, da gerçekten. Onlarla evet, da bir paralellik sağlayıp yağmur böreği dayanışma ağıyla göçmen dayanışma ağı arasında bir paylaşım olsun istedik. Ve her yemeğe gelen her üyemizin de onların ihtiyaçları doğrultusunda verdikleri liste doğrultusunda bir hububat, baklagil, zeytinyağı ya da tereyağı getirmelerini rica ettik. Onlar da mutfağa getirdik. katkı. Mutfağa katkı. Önümüzdeki Aha. günlerde de hep beraber mutfağa girip göçmen dayanışma ağında biz de onlara yardım için mutfakta bir e, tuzumuz, tuzumuz olacak <gülüyor> tahmin ediyorum. <gülüyor> e, çok güzel göçmen dayanışma gerçekten tarla başında e, başlayan ve evet. e, göçmenlerin e, bir arada farklı farklı yerlerden gelen aslında Türkiye bu anlamda Anadolu tarihinden beri bu topraklarda sürekli Tabii. bu oluşumu bu hareketliliği ve bu kültürel birlikliği yaşamış ve hala yaşamaya devam ediyor. O anlamda mutfakta e, hem sizin yağmur böreği yaptı, e, olarak e, yaptığınız bu etkinlikler hem de göçmen, dayanışma, mutfağı hepsi e, geçmişimizden gelen bu birlikteliği çok güzel e, ifade ediyor. Evet çok o da örtüşüyor. Evet. Mutfak bir de birlikte olmak için tabii, çok güzel tabii, tabii. bir yer tabii. değil sosyal mi? sosyal paylaşım alanlarından en başta gelen <gülüyor> evet. noktası bence mutfak. Zaten slow food'un endüstrularından biri de o sosyal paylaşım nerede? Mutfakta ya da masada işte bu gelenekleri hiçbir şekilde kaybetmememiz bir masa etrafında toplanıp da e, yemek evet. yemeyi tabii bizim ailelerimizde yaptığımız şeylerdi bunlar ama bu koşturma içinde şimdi bunları birazcık unutmuş Herkes durumdayız. Herkes başka yerlerde evet, Tekrar iki... titre ve kendine dövme <gülüyor> Evet yine masaların etrafında birleşelim evet, şeklinde evet, birleşelim değil birleşelim Yemek masalarının etrafında Aynen. birleşelim. Ee, evet bir müzik aramız var. Hı -hı. Ondan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Emriyetli. Coldplay'den Life in Technicolor 2 adlı parçayı dinleyeceğiz. Evet Coldplay'den Life in Technicolor 2 adlı parçayı dinledik. E, Slow Food Communium'u Yağmur Böreği Birliği. Benden Yağmur Böreği Birliği lideri Ayfer Yavi ile sohbetimize devam ediyoruz. Terra Madre gününden söz ediyorduk. E, bütün dünyada aslında kutlanıyor. Türkiye'de de e, 10 ve 11 Aralık'ta kutlanacak. Yağmur Böreği Konvimium'u da e, 10 ve 11 Aralık'ta İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 10 Aralık'tan bahsettin evet, Ayfer. 11 Aralık'ta evet. neler yapıyorsunuz? 11 Aralık'ta şimdi bizim e, Tohumdan Sofraya diye bir projemiz var Hı -hı. biliyorsun. Mevsiminde evet. sebze meyve tüketimi Çok eğitime. güzel bir proje gerçekten Teşekkürler. eğitim çalışması. Evet 1200 tane öğrenciye bu arada eğitim verdik hı hı. şimdiye kadar. Bileşenlerimizden Çekül Vakfı'nda bir, bir önceki gece yemek yapıyoruz. İkinci gecede ikinci bileşenimiz Beşiktaş Belediyesi. Hı. Bize Beşiktaş Kültür Merkezi'ni açtı sağ olsunlar. Saat 12'de 11 Aralık Salı günü saat 12'de öğlen. Profesör doktor Kenan Demirkol beslenme ve beslenmenin sağlığımız üzerindeki etkileri zaten biliyorsun bu konuda kendisi Gaya, <gülüyor> der ya. Evet, evet gerçekten öyle. <gülüyor> evet bizlerle sağ olsun birlikte olacak. Evet. Ee, ve aşağı yukarı 200 kişilik bir salondayız. Ee, umuyorum hep beraber Kenan Demirkol'un bize tavsiyelerini bu konudaki tavsiyelerini uyarılarını tekrar kulağımızı iyice açarak dinleyeceğiz. Evet. evet. Ee, çok önemli gerçekten ee, hele günümüzde artık gerçek gıdaya ulaşmanın bu kadar zorlaştığı günümüzde e, market raflarında neredeyse e, belli bir yüzdeye vurmak istemiyorum. Bu konunun araştırması yapılmadı ama e, yiyeceklerin çok büyük bir bölümü artık gerçek değil. Tabii, tabii. Ee, çeşitli kimyasallarla e, raf ömrü uzun gıdalar yapılıyor evet. laboratuvarlarda evet. ya da e, işte bir şekilde üretim alanlarında o yüzden... Neyi yediğimizi, nereden geldiğini evet. bilmemiz çok çok önemli. Beslenmede gerçekten. akıllı olmak gerekiyor. Evet. Kenan Hoca'nın tabiriyle akıllı beslenme. Akıllı insanların işidir. Onun için beslenmemizde akıllılığa dikkat etmemiz gerekiyor. <gülüyor> evet kaçta bu etkinlik? Saat 12'de başlıyor. Hı -hı. Salı günü 11 Aralık 13.30'a kadar devam edecek. Hı -hı. Bütün ilgilenenleri bekliyoruz. Evet. Kenan Hoca zaten gerçekten halk diliyle ve çok anlayabileceğimiz derecede bizim dilimize inerek bunu anlatabilen bir insan olduğu evet. için de bir sürü televizyon programı ve televizyonlardan da inmiyor zaten. Evet. Gerçekten. Ee, bu, öyle. Bunun için bir şey kendini nefer etmiş durumda. Evet. Evet. Ee, evet Levent Kültür Merkezi'nde bekliyoruz herkese. Peki. Ee, biraz önce bahsettiğim bir e, tanım vardı, somut olmayan kültürel miras. Evet. E, bunun korunması ile ilgili e, çeşitli çalışmalar yapılıyor ama hep biz e, somut şeylerin korunması üzerinden aslında e, ilerliyoruz Ve, ya da onu daha iyi anlayabiliyoruz tabi normal hı hı. olarak ne bileyim arkeolojik değerlerden tut da. Ee, doğal değerlerimize kadar işte ne bileyim ormanların korunması, su kaynaklarının e, ya da su varlıklarının korunması, e, toprağın korunması gibi e, somut değerler. Evet. E, somut olmayan derken bunu biraz daha açabilir miyiz Ayfer e, daha Tabii, iyi anlaşılabilmesi aslında, için? Evet, bütün halk bilgisi, <gülüyor> halk bilgeliği. Ee, bizim bugüne gelmemizi sağlayan bütün bilgilerin tümü aslında elle tutula, tuta, tutulamayan ya da şimdiye kadar belki kayıt altına almadığımız <gülüyor> e, bir sürü bilgi, görgü, gelenek, görenek. Hepsini bir somut e, kültürel miras potasında toplayabiliriz. Hani bunun içinde e, mutfağa ait bilgiler, ürüne ait bir ürünün yetiştirilmesine, o tohumunun saklanmasına, o tohumun ürüne dönüşünceye kadar ki geçirdiği bütün evrelere ait e, geleneksel değerler, aslında bilgeliği gerektiren şeyler, bilgeliği gerektiren bütün bu bilgilerde bilge insanlarda ama bilge insanları maalesef ki biz artık kaçıncı kuşak olduk ama yavaş yavaş yavaş kaybetmiş. değil büyük bir hızla artık evet. elimizden kayıyor. Bütün bu değerlerin e, aslında şey alt, kayıt altına alınması <gülüyor> gerekiyor. E, bir, bir miktar yapılıyor tabii evet. bunlar. Tarih sözlü, tarih çalışmaları e, bir taraftan. Çok e, güzel folklorik, e, halk kültürüne ilişkin mutlaka, çok güzel araştırmalar var. Bir, bir kısmı ne yazık ki kıyıda köşede kalmış evet. araştırmalar evet. olsa da. Evet. Ee, çok e, ciddi bu konuda araştırmacılar var halk kültürü konusunda. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bu meseleyi kafayı takmış evet, insanlar evet, var evet, gerçekten. Evet, tabii. Ee, ve e, dediğin gibi yaşlılar da giderek aramızdan ayrılıyorlar ve bir an önce o bilgilerin, evet, yani sözlü bir tarihin. Yemeğin geleneksel olarak nasıl yapıldığı. Evet. çünkü pişirme teknikleri de burada çok önemli. Yemek derken sadece malzeme değil, değil doğru. pişirme tekniği de o insanların görgüsünde, geleneğinde gelmiş. Hani onları bir şekilde almak, kayıt altına toplamak. Hani bizim yaptığımız biraz bu gibi evet. etkinlikleri bunu da kapsıyor. kapsıyor evet. En azından mutfak ve o mutfağın içine giren bütün ürünleri neyse onlar, o tarifleri bir araya getirebilmek. İnşallah bu sonuçlanınca seneye de biraz şey yapmak istiyorum. İşte Ermeni kültürü, işte hmm. Ermeni yemekleri, hmm. işte sefarat yemekleri, hmm. işganaz yemekleri gibi. Anadolu'dan geçen, Yine, gelip evet, geçen gelip ya da geçen, kalan diğer kültürler. Burada kalmış evet. olan evet. kültürleri bir potaya ve bunların da komple bir kitap. Getirmek. Onu soracaktım. Tabii. Şimdi aslında çok güzel bir şey var burada. Neticede bu da var. somut olmayan kültürel mirasın Öyle. elimizle tutulur bir hale gelmesi gerekiyor. Evet. Bunu getirmeye çalışacağız hep beraber. Bu mübadeleyle gelen. Anneannelerin, ninelerin yemekleri kuzeyden göçle gelenlerin ve güneyden, güneydoğudan gelenlerin. Şimdi bu üçüncü bu. Evet. Seneye de e, söylediğin gibi e, işte Ermeni, Safarat ya da evet. diğer Levanten Bey'i. Bizim ki, kültürümüzde e, var olan var diğer, olan diğer e, evet. unsurların bir şekilde o, or, masada, mutfakta ortaya konulması evet. var. Bunları kitapla, yani diğerleri de var mı kitap projesinde? Tabi tabi. Bütün hepsi. Hepsi, hepsi. Çok gerçekten... Yani ben, e, Güzel Belki bu hani ilk bu. defa burada şey olabilir Hı -hı. ama bir kardeş mutfaklar, kardeş sofra gibi Hı -hı. bir şey düşünüyorum. Ee, bunların hepsini bu potanın içinde bir araya getirmek ee, ve hani geleneksel tariflerin de bir yerde e, insanların e, hem kütüphanesinde Hı -hı. hem de e, bizim bütün e, herkesin e, Hizmetine sunmak. Evet, evet, evet, yani, somut olmayan kültürel mirasın en büyük şeyi bu işte çalışma alanı bu. Hı -hı. Belgelemek, kayıt altına almak. Hı -hı. Çünkü uçan giden şeyler bunlar. Evet, ne diyorsunuz evet, sizler? Söz uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, açık, açık radyo, radyo bile kitap yapmadı <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ee, e, peki e, şimdi yaşlıların bize taşıdığı bir şekilde bizim yakalamaya çalıştığımız bu kültürel mirastan bahsettik. Peki biz gelecek kuşağı bu kültürel mirası nasıl aktarıyoruz? Aslında yağmur böreği bu konuda da evet. güzel şeyler yapıyor. Biraz önce çok kısaca bahsettin e, tohumdan sofraya eğitimleri. Evet. E, bundan biraz bahsedebilir misin? Tabii bizim herhalde evet bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Dördüncü senemiz e, tohumdan sofraya mevsiminde sebze meyve tüketimine yönelik bir eğitim Hı -hı. programı. Slow Food İtalya tarafından da maddi manevi destek alıyor İşte bileşenlerimiz biraz önce de söyledim evet, zaten Çekül Vakfı sağ olsunlar çok büyük destekleri var hem gönüllü olarak devamlı yanımızdalar gönüllü desteği olarak da Beşiktaş Belediyesi ikinci senesi bu sene yanımızda ayrıca tohumdan sofraya okullara gidiyoruz. Devlet İlk evet. okullarında yapılan bir 1200 eğitim. 1200 öğrenci ve öğrenci. Evet, 4 tane okulda 1200 öğrenciye ulaştık bu eğitimde. Hem sınıf içi eğitimler var hem de çocukları sınıftan sonra mutfak eğitimini alıyoruz. Hı hı. İşte Olcay Bingöl ve aşçımız Tan Tan ve, evet. Yağmur, böreği ve <gülüyor> Yağmur Böreği ve Çekül Vakfı e, gönüllüleriyle birlikte gerçekten birebir emek harcadığımız iğneyle o, o, oya işledi bir evet. eğitim bu. Çok da güzel sonuçlarını alıyoruz ama ilk defa bu sene bizim protokolümüzde olsa bile bu sene başarabildik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Beşiktaş Belediyesi'ninle beraber Yeni Levent'teki Nimetullah Mahruki İlköğretim Okulu'nun bahçe tesviyesi yapıldı. Bütün etrafı çitlerle çevrildi. Evet e bunun fotoğraflarını gördüm evet. hatta. Çok, çok güzel ve çok heyecan verici <gülüyor> Ben proje. de çok heyecanlıyım çünkü gerçekten ben bir şehirli çocuğuyum. Yani bizimkiler de göçle gelmişler ama yine gelip şehre yerleşmişler. <gülüyor> yine İstanbul, yine Selanik ve İstanbul. Evet. Öyle olunca benim toprağa da ilk defa elim değecek, değiyor. Çocuklar da çok heyecanlılar. İşte onların... Çizmelerinden, e, bellerine, işte tırmıklarına kadar, sulama kaplarına kadar her şeyleri hazır. E, Şubat'ta tam anlamıyla başlayacak, tohumla başlayacak. Sanıyorum ilkbaharda çok büyük bir verimini alacağız. Ne Bahçemiz güzel. de oldukça büyük, 150 metrekareye yakın. Ee, bayağı. Evet, ah. evet ve yakınımızda bir bahçe. Onun için Beşiktaş Belediyesi'ne de burada hem başkana hem park bahçelere hem de yanımızda olan arkadaşlara Çekül Vakfı'na da çok müteşekkiriz. Evet çok güzel bir çalışma gerçekten Ellerinize sağlık Teşekkür ee, ederim ee, Hem e, Yağmur Böreği Birliği Olarak yaptığınız bu etkinlikler hem de yıl boyunca verdiğiniz eğitimler ve diğer etkinlikler aslında ve yayın evet. çalışmaları evet. Ee, ve aslında bir takım konferanslarla da desteklediğiniz bütün bu bilgiyi bir şekilde yayma ve tabii, e, gelecek kuşakları aktarma tabii, tabii. paylaşma bütün bunlar gerçekten çok değerli çok teşekkürler katıldığınız teşekkür için ben teşekkür ediyorum Çağırın için ee, sağlık evet ee, istersen tekrarlayalım ee, 10 Aralık'ta tabii Çekül Vakfı Beyoğlu'nda ee, saat 19'da e, açık masa toplantımız var. Hı hı. Yemeklerimiz ve iç, iç, içeceklerimizle beraber Aylin Tam Bizli olacak. Yanımızda e, midyat e, şarapları, süryani şarapları hı hı. var. Aynı gece... E, Mutfaktı. göçmen dayanışma Aha. ağı için mutfağa için e, gelişç getireceğimiz e, malzemeleri onlara gönüllülere teslim edeceğiz ertesi gün 11 Aralık'ta da Profesör Doktor Kenan Demirkol Levent Kültür merkezinde öğlen saat 12'de bizlerle 13.30'a kadar Kendisi bir konuşma yapacak. Beslenme ve sağlığım üzerindeki etkilerini bekliyoruz herkese. Evet. Herkesi bir şekilde orada olmaya davet ediyor. Yağmur Böreği Birliği. Çok teşekkürler tekrar. Hoşçakal. Evet her zaman olduğu gibi programımızı sizi ekolojik pazarlara davet ederek kapatmak istiyorum. Bugün Bakırköy'de yarın yani cumartesi günleri şişli. Ve düzünde pazar günleri de Kartal'da %100 ekolojik pazarlar ee, Buğday Derneği denetiminde kuruluyor. Ee, hepinizi sağlıklı gıda alışverişine bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday ekibi.